Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Efendim, e, Sanat ve Sanatçılar programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız edebiyattan, dansa, operadan, e, e, tiyatroya, sinemadan e, gibi alanların e, ünlülerini ee, bu alanda yoğun etkinlik göstermiş olan kişileri konuk ediyoruz. Bu haftaki konuğum Sayın Vedat Demirci. Vedat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk İlkü'cüm. Ee, Vedat Demirci TRT'den çok yakından tanıyacaksınız, hatırlayacaksınız. Sonra akademi etkinlikleri var, yılları var. Ardından da Devlet Tiyatrosu. Kendisi de e, yakın bir zamanda Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştu. Uzun yıllarda aynı ofiste çalıştık Devlet Tiyatrosu'nda. Ee, çok keyifli çalışmalardı. Ee, Vedat abi şuradan başlayalım isterseniz. Ee, bir defa bur bur burada bulunmaktan mutlusunuz herhalde. Çok, mi? çok. Mikrofon, mikrofonu özlemiş misiniz? İki dostla e, bir aradayım. Biri sen, biri mikrofon. Çok güzel. Şimdi ilk e, ilk baş, etkinliklerin başlangıcına gelelim abi. Evet. TRT e, ile mi başlamıştık yoksa akademi yılları mı? Valla ondan eveline gitmek lazım. O zaman... ki bu... ...sahne şeyi... ...merakı, aşkı... ...çok küçük yaşlarda doğdu. Evet. Eski İstanbullular bilirler... Boğaz Lisesi diye bir lise vardı. Onun daha eski adı... ...Fevziati Lisesi. Evet. Cağaloğlu'ndaymış. Yanmış... ...sonra Boğaz içine taşınmış... ...Çifte Saraylar diye bir... ...büyük bir binaya... ...eski bir saraya... ...bebeğe girerken sol kolda... Evet. ...ve orada ana sınıfından... ...itibaren... ...lise sona kadar... E, tedrisat eğitim yapardı evet. ve İstanbul'un en seçkin okullarından biriydi başında da büyük edebiyatçı eğitimci hıfsı Tevfik Gönensay edebiyat kitapları vardır evet, evet, evet. lise bölümünde onları okumuştuk biz bilmem şimdi var mı hala vardır tabi e, hocalarımız da çok seçkindi ben işte o lisenin bu özel okulun Ana sınıfına 3 yaşında verildim. Bebekte oturduğumuz için yakındık. Beni oraya verdiler. Ve ben kendimi orada bir adeta sanat stüdyosu içinde buldum. Neden dersen, bu okul son derece misamerelere, tiyatroya çok önem verirdi. Bunun nedeni de içinde eğitim veren, Edebiyatçılardan olsa gerek diye düşünüyorum. Faruk Nafiz, Çamlıbel, Nihat Sami, Banarlı Efendim, Muhittin Sadak, müthiş, e, müthiş. müthiş bir koro şefi ve orkestrası ya. vardı Efendim. Bununla birlikte Nurettin Sevin, e, klasiklerin başta gelen mütercimi, tercümanı. İngilizceden tercümeler yapardı, opera komikler, e, efendim operetler bize tercüme ederdi. Madame Clothilde Erbilgil diye de bir pedagog hocamız vardı, ana sınıfı hocası. Bu kadın müthiş bir şeydi, İnsanların kabiliyetini keşfeder, o yönde onları yönlendirir ve her türlü imkanı yaratırdı. Ya o yıllarda demek ki anaokulu ne kadar ciddi Muhteşem. De. Yani, yani ülkücüğüm şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Zor. Ben anaokulu deyince aklıma işte bu çalışmalar geliyor. Daha okulun ilk günlerinden itibaren kadının e, o yılki şeyi hazırlanmıştır. Tiyatro programı. Yavaş yavaş yavaş onu empoze ederek evvela hareketlerle sonra müzik hocası Cemil Bey Allah rahmet eylesin hiçbiri hayatta değil hepsini saygıyla anıyorum bir taraftan o şarkılarını başlatır ilk günden öbür taraftan işte bize küçük küçük küçük küçük tabii biz küçüğüz Büyükler, çok büyük roller oynuyorlar ama muhakkak küçüklere de rol düşüyor. Yediden yetmişe kadar sahneye çıkılırdı yani. Hepsini düşünerek yap. Evet, böyle programlı bir çalışma. Bunun dışında kadın sadece böyle e, sahne değil, görsel, plastik sanatlara da önem verirdi. Rengarenk plastik deniyor değil mi? O, e, yapma evet, şeylere, evet, macunlara. Evet. Onları önümüze koyar, el işleri kestirir, kartonlar yapar filan. Bir de duvardaki o rengarenk kuşları, unutamıyorum posterlerini, büyük posterler, papağanlar rengarenk. Sanki onlardan biriydik, beraber yaşıyorduk onlarla. Ya, ya. Öyle etki yapmış yani. Ya, şimdi şurada aklıma şu geldi, sözünüzü unutmayın Vedet abi. Mesela. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Türk dili üzerinde, Türk evet. bozulma of. ve bunların engellenmesi. Oraya tiyatro alanında da ben davet edildim. Evet. Orada iki saat bir konuşma yaptım. Her gün bir kişiyi alıyorlardı. Evet. İki saat. Şimdi orada e, hazırlıkta da gitmiştim tabii ki. Türk Dil Kurumu'nun uzmanları var, Rütük uzmanları var, milletvekiller var malum tabii ki. Şimdi dedim ki, şuradan aklıma geldi az önceki cümlenizde. Yahu dedim, acaba dedim bir liseli gence ya da üniversiteye sorun bakalım, kaç tanesi elma soymayı bilir? Ya bunlar şaşırdı, sonra gülmeye başladı. Dedim gülenler İçinize gülenler vardı dedim. Herhalde onlar da dedim soymayı bilmiyordur. Bu okullarda dedim el işi ev işi dersleri vardı. Ne yaptınız bunu niye kaldırdınız bunu? Yani bir çocuğun sabrını, el becerisini değil mi? Yani onu öğrenirse elma soymayı öğrenir. Ha elma soyarsa ne olur? Elma soyarsa başka bir sabır, başka bir beceri kazanır. Kazanır. Şimdi doğru. onu söylediniz de değil mi? Değil mi? E, Plastik doğru. hamurlar diyorsunuz. Şey, renkli tahta kağıtan. boncuklar. Ya, onları ama, dizeriz ama biz 3 yaşındayız. Düşün. Ama işte üç ne, üç kadar, yaşındayız. ne kadar ama, önemli bir şey bu. E, ona yöneltmek. Bu. Ne kadar önemli. Evet. Daha neler yaptırmaz ki o ayrı bir konu yani ya. o eğitim Ay, konusu. Aklım o geldi tabi anlatabilirim evet. onları da. Yani diyeceğim çok küçük yaşlardan itibaren ben kendimi rüya ülkesinde buldum. Ya. Daha sonra tabi ortaokul lise aynı. Binadayız, o müsamere günleri yaklaştıkça terziler gelir, aylarca dikerler, merdivenlerden bir şeytan iner, ben böyle dehşetler içinde ya, ya. bir kelebek iner, yanımda, ya ben neredeyim, bir masal ülkesinde miyim filan derken, onlarla sahnede buluşuruz, Büs bütün o şeyler meydana çıkar, o çalışmalar. Yani böyle bir adeta konservatuar disiplini içinde ya. ben yetiştim. Ya. Ve lise sona kadar da o sahnelerin yıldızı oldum. Tabiri caizse devamlı görev verdiler, rol verdiler. Çok güzel çalışmalar yaptık. Nurettin Sevi'nin o muhteşem eserleri unutulur gibi değil. Prozediye önem vermesi, dile önem vermesi. Yeah, yeah, yeah. Zaten konservatuar açılınca da dil fonetik hocası olarak gitti. Ve sahne hocası olarak evet, da görev aldı. Evet, evet. Ve büsbütün tabii güzel neticeler aldı orada da. Yani böyle olunca ben liseden sonra e, konservatuara gitmeyi düşledim. Ailem dedi ki sen tek çocuksun olamaz Ankara'da ne yapacaksın biz burada ne yapacağız Sinan. Baktım hoş değil durum. Konusu şeye, akademiye başvurdum. Sınavlara girdim kazandım ve akademide dahili mimarı iç süsleme, dekor kostüm var, tiyatro var tabii, tabii, için tabii içinde. Tabii. Orada işte çok değerli hocalardan orada da eğitim gördük. Ama ben orada bir şey bulmuştum. Fırsat bulmuştum. Afiş bölümü vardı, kostüm bölümü vardı, dekor bölümü vardı. Efendim, sahne yoktu. Dedim ki bütün bunları birleştirecek Değil mi? Her şey mevcut, birbirinden de güzel insanlar o devirde Hollywood gibiydi. Altın devri tabii, tabii. Güzel sanatlar, akademisi bir Hollywood gibiydi mi? Millet böyle tramvaylardan otobüslerden camlara yapışır kalınlardı inen kızlar, erkekler falan. Rahmetli Ayhan ışık, Nur içininde yatsın, Allah ömür versin Günseli, güzellik kraliçesi. Hmm, Bizde tabii hep onlar yani birbirinden güzel. Insanlar. Ben dedim ki burada bir sahne kuracağım ve bütün bu şeyleri, bölümleri birleştireceğim bir tatbika sahnesi. Çok mücadeleli oldu. Tabii evvela kabul etmediler. Burası plastik sanatlar okuludur. Ee, biz böyle bir şeye bunun konservatarda yapılır bu iş diyenler oldu. Ağır bastık. Ne yaptık? Yaptık ben arkadaşlarımla galip geldim ve koydum yani şeyi. ...büyük bir sahne kurduk orada... ...beş sene ben çok büyük... ...birbirinden güzel eserleri sahneye koydum... ...Antigone... Hmm. ...arkasından bizim şehir... C ...yalancı... C C ...Bizim, yani bizim şehir. şey Our Town... ...Torunton Valley... O, ...o küçük şehir... Hmm. ...ondan sonra efendim... E, ...Our Town... ...Goldoni'nin yalancısı... Ha. ...farkındaysan şey oyunlar. Birbirinden farklı, <gülüyor> farklı oyunlar. Evet, bir doğru. stil görelim evet. çalışalım. Kostüm çalışıyor bölümü. Afiş öyle. Dekor öyle ve konkurla yapardık. Bir konkur koyardık. Bu seneki oyunumuz budur. Herkes okusun. Konkura katılsın. Yani yarışma açıyoruz. Yarışma tabii. Dur. Dekorunu kim kazanırsa onun dekoru. Kostümü kim kazanırsa bu da nasıl motive şekil. edici bir şey. Çok güzel. Korkunç. En sonunda Arlezyen. ...şehirli kızı koydum sahneye... ...Alfons Nodon'in... ...o zaman devlet tiyatrosundaydım... ...işte bu çalışmalarım devam ederken... ...Nur içinde yatsın... ...büyük hocan e, ...Muhsin Ertuğrul... ...bana bir yazı yazdı... ...Vedat Paşa'm okulunu bitirir bitirmez gel... ...senin yerin benim yanımda diye... ...çok güzel... ...ben tabi benim arkadaşlarım o zamana kadar... ...sahneye çıkarttım arkadaşlar... ...Rahmetli Pekcan Koşar... ...Çolpan İlhan... ...Erol Keskin... ...Dane Niceleri... ...hepsi teklifler aldılar... ...koştular küçük saniye... ...Haydun Dormen'e... ...şuraya buraya filan... ...ben böyle... ...asıl teklifi ben almıştım... ...en iyi yerden... <gülüyor> ...hiç sesimi çıkarmadan bekliyordum... ...bitirir bitirmez... ...Ankara'nın yolunu... ...kanatsız kuş gibi tuttum gittim... Çok güzel. ...ve orada... ...aşağı yukarı 7 yıl... ...ama ben gittiğim... Günlerin içinde bir iki aya kadar efendim Muhsin Bey'e yine yol gözükmüştü. Birine kızmış, şapkasını almış evet. yola çıkıyordu. Aman hoca ben ne yapacağım şimdi? Sen hiç merak etme ben seni iyi ellere teslim edeceğim güzel, dedi. Güzel. Beni kulakları çınlasın Cüneyt Gökçer'e teslim et evet, Arkasından evet. zaten o genel, genel bir oyun. Evet. Efendim orada da bana çocuk tiyatrolarını verdiler ve de dekoratör olarak kadroma şey yaptılar oh çocuk tiyatrolarını çok sever sevdim çünkü oradan geliyorum oradan yetiştim tabi tabi çok fevkalade mutlu oldum çok güzel eserler koyduk sahneye şey dergileri hatırlıyorum da bende de var değil mi yani e, zafer ergin mesela çocuk tiyatrosunun başrolünü oynuyor öyle rahmetli yani... ahmet Demirel ya ahmet Demirel çukembara ya. ya ya semra savaş Neler ne, nasıl evet. yetişmişler şimdi en ünlü Oytun Şanal Oytun Şanal evet Melek Ökte ha Melek Ökte diyorum rahmetli Melek e, neydi e, Oytun'un karısı neyse yani güzel çalışmalar yaptık orada da ama işte bizim derdimiz biliyorsun askerlik geldi ya. yedek subaylık gittik dönüşte de TRT açılıyor kuruluyor. Efendim oradan bir teklif gelince ille istiyoruz sizi çocuk yayınlarının başına diye. Ailecek ilgi duymuşlar benim oyunlarıma rahmetli Adnan Öztrak. Kardeşi onun yoktu torunları. Kardeşinin çocuklarına haber geniş seyretti. Ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Değil mi? Sizin ilk tanıştığımız gün hatırlıyorsunuz konuşmamızı? Ya ya efendim. Yani, Sağ çocukluğumdan evet. sizin çalışmaları hatırlıyorsunuz. Evet. Ve de ondan sonra İlla Ankara'ya bu bölümün başına ben dedim devlet tiyatrosundan ayrıldıktan sonra İstanbul'a giderim ailem yalnız kız kardeşim öyle babamızı kaybetmişiz İstanbul'da çalışırım o zaman İstanbul Radyosu'nda bir şey kuruldu Ve çocuk yayınlarının başına getirdiler beni İşte odur budur bir çalışmaya girdik tam girdik kolları sıvadık Tabi hep tiyatro ağırlıklı ...benim her saatinde evet, hatırlarsam... Evet. ...bir tiyatro çok, vardı. Çok, çok ne amütenayâ... ...binlerce oyun koymuşum mikrofonu artık... ...hatırlanacak gibi değil... ...binlerce oyun, arkası yarın oyunları... ...çocuk bahçesi oyunları, efendim... ...çocuk saati oyunları... ...ve o oyunlarda da... ...çok sayıda stüdyo gibi insanlar yetişti. Tabii, tabii. Büyükleri de çağırdığım için büyük rollere... ...küçükler onları dinleyerek... ...çok şey öğrendiler. Tabii, tabii. Yani, Devlet Tiyatrosuna yetişen o sınavları kazanan öğrenciler oldu. Spiker olanlar oldu. Efendim diğer şehir tiyatrosunda, diğer tiyatrolarda görev alanlar oldu. O Oya Başar, Nilgün Özhan, efendim daha pek çok şimdi aklıma gelmedi birdenbire. Radyoda da böyle geceli gündüzlü bir hummalı çalışma içinde buldum kendimi. Kaç yıl e, radyoda çalıştınız? 63'ten 22 20... 75'e kadar. Epey bir zaman. Evet. Epey, epey bir, zaman. bir zaman. Evet. Sonra oradan mı devlet tiyatrosuna Oradan İstanbul Festivali. Hı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na. Bir ara karıştı radyo. Çok şeyler oldu. Sıkıldım. Emekliliğime daha vardı tabii. Tabii. tabii. Bastım istifayı. Dedim sağlığından olacağıma bari böyle yapayım hizmetseme yaptım hizmet efendim ve hiç kimse de bir şey demedi yani memnun oldular <gülüyor> inan vallahi... bizim memlekette böyle ha, öyle hemen hiç bir asker şeyi vardı emeklisi bölge müdürü olarak üstünüzde bulunan demirbaşları verin istidans kabul olunmuştur gibi böyle bir şeyle soğuk ve yakışıksız bir şey, hiç unutmam onu maalesef. derhal teslim ettim mübarek olsun oturun güle güle dedim ama bir aşı bıraktım dolaplar dolusu bantlar dolaplar dolusu efekt müzikleri ve her oyunun müziği üstünde yazılı efektleri yazılı evet. böyle ama kim bildi kıymetini hiç kimse maalesef dinleyiciler bilmiştir evet çok şükür ne anılar ne alınar radyonun hizmet aa, şeyleri yıllar içinde çok anılar var. Onlara sonra fırsat bulursak dönelim. Ondan sonra da Allah büyük. Hemen yardımıma nur içinde yatsın eski kültür bakanımız Avni Akyol. Evet, evet. Bir yerde arasın. Ne yapıyorsun? Ya dedim. Böyle böyle dedim. Ben TRT'den ay. Nasıl olur? Ne yaptın? Niye? Yok dedim. Sıkıldım artık yeter dedim. Yapmayacağım. Gel bize gel dedi. Ben Kültür Sanat Vakfı Yönetim kurulundayım, genel koordinatörüm ha. dedi. Genel müdür yardımcısı ihtiyacım var dedi. Derhal başladık orada. Bu sefer büyüklere çalıştık orada da tabii. Aşağı yukarı e, 58'den 58'den 92'ye kadar. Evet. 15-12 yıl falan yani. O da öyle namütenahi orkestralar namütenahi büyük sanatçılar tabi benim de olduğu için mekanları hazırlamada da böyle ayrı bir şey gösteriyorum en azından ee... şeyin spor sergi sarayının New York Philharmoni geldiği vakit Tanzim'inde ben bir konser salonu yarattım spor gelenler şaşırdı ya ne güzel onu öyle yaptım yani 20 açık hava tiyatrosunun hazırlanması, üstü kapalı sahne, oturma yerlerinin yapılması büyük mücadelelerle ve tiyatrodan geliyoruz ya ayrıca da tiyatro festivalini büyük festivalden ayırdım. Tiyatro festivali oldu. Müstakil. Tabii. Onun, doğrusu da bu. Da ben tabii, başlattım. Tabii, evet. Doğrusu da bu. Bak, dünya çapında şimdi ilgi gören bir festival. Tabii tabii. Ve böyle devam ettik. Yani büyük bir koşturmayla, büyük bir şeyle, gece gündüz koşturmayla geçti hayatım. Onu diyebilirim. Radyoculuk zaten öyle bilirsiniz. İşte bir, akşam kafanız doldu sabaha kadar. Tabii. Belki sabaha kadar yazıyorsunuz. Ertesi gün gidiyorsunuz. Bir çocuk oyununu almak, çocuk programını yapmak radyonun en ağır, tabii ki. en zor işidir. Tabii edici. ki, tabii ki, tabii. Kesinlikle. Kaydı var, montajı Şurada var. Çünkü oradaki bir saniyelik bir hatayı Heh. kabul etmez. Kayıda var, montajı var, arkasından müziklemesi ayrı. Tabii, Ondan tabii. sonra çok ağırdır ve onu Cuma'ya kadar bitiriyorsunuz. Ondan sonraki hafta geliyor onun programının yazılıp tespit edilip denetimden geçmesi Tabii bir gerekiyor. de denetim meselesi o var. O denetimden çektiğim zaten. Tabii, tabii Ankara'ya gider denetimden bekle Allah bekle. Aman, aman, aman neler çektim neler çektim yani beni yıldıran ...radyodan soltan otur... Yeah, yeah. ...bir küçücük bir şey anlatayım... Ee, ...İstanbul'un Fethi... ...diye bir program yapıyorum... ...o günlere rastlamış... Hı -hı. Oyunumuzun adı da o... ...yazanda Mükerem Kamil Su... ...güzel... ...neyle müziklersin onu... ...bizim müzikçimiz yok... ...bütün işimiz plaklardan, bantlardan... E, ...şey var... E, ...Cemar Reşitre'nin... İstanbul'un fethi diye senfonik şiiri var. Fatih senfonik şiiri. Bundan âlâ olur içinde Tabii. İçinde ne derler ona mehteri de var, davulu da var, her türlü şeyi de var. Onunla müzikledim ve müzik yerlerine yazıyoruz işte. Fatih senfonik şiiri, cema reçeti. Zorla yetiştirmişim, bitirmişim, montajı bitmiş, İstanbul denetiminden geçmiş, Ankara'ya göndermişiz. Ankara'dan seni arıyorlar telefonla filan. Ne oldu? Hayrola. Diyor ki, denetimci Ankara'dan, şiirin metnini yazmamışsınız diyor. Onun için geçiremiyoruz diyor. <gülüyor> Denetimden diyor. Buyurun, buyurun. Siz dedim notadan anlar mısınız? Buyurun. Kompozitör, Cemal Reşit Rey'in senfonik şiiri notayla yazılmıştır. Herhalde yani. Düşün. Bunun gibi binlerce şey var yani. Beni soğutan bunlar oldu. Çok ilginç. Evet. <gülüyor> Ee, bu haftaki konuğumuz Vedat Demirci'ydi. Ee, bu programımızın bir özelliğiydi biliyorsunuz programı bitirirken. E, konuğumuz kendi seçtiği bir şiiri seslendiriyor. Vedat abi hangi şiiri seçtiniz? Aa, bu enteresan bir şey oldu Ülkü Bey. Ee, çok sanatkar bir doktor hanımefendinin yazdığı bir şiir bu. Evet. Ee, kendisi tiyatroya ve edebiyata son derece düşkün. Evet tiyatroyu takip eden bir e, sanatkar doktorlarımızdan biri. Çok güzel. Onun için onu da burada e, şey yapmak istiyorum. Ha, Değerlendirmek de, istiyorum. De evet. Profesör Doktor Nurdan Tözün. Gastroenteroloji uzmanı. Evet. Ve sanat mesleğinde hakikaten uzman çok tanınmış. Onunla birlikte sanata da ...bu kadar yakın olması, değer bu kadar yakın olduğu için... ...mesleğinde bu kadar başarılı. Evet, evet, o çok doğru, çok doğru. Evet, başarının yolu... ...zaten sanattan geçiyor evet. denir, değil mi? Evet. Buyurun, şiiri dinliyoruz Vedat Ağabey. Evet, onun şiirini... ...okuyabilirsem inşallah. Yeşerecek ağaçlar... ...umutlarımız gibi... ...dalları göğe yaprakları... ...düşlerimize yaslanacak. Baktığımızdan... ...ileri görmeyi... Önce tanıyıp sonra sevmeyi Ve sevilmeden önce sevmeyi öğreneceğiz Almadan verecek Konuşmadan dinleyeceğiz Mavi gökyüzünü ekmek kavgasına Yıldızlı semaları kargacık burgacık yazılara içi boş sözcüklere feda etmeyeceğiz Hastalık hep başkalarının hastalığı Ölüm başkalarının ölümüdür Herkes kendi aynasında kendini büyük görür. Oysa kapıya yanaştığında ölüm insan olsun, hayvan olsun, küçülür, küçülür, küçülür. Bu yıl yeni kıyılara yelken açma, bugün uykudan uyanma günüdür. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vedat Demirci'ye, Vedat abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hoşça ben de teşekkür ederim. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz